1260 numaralı konu Eşab'ın köle ve mevlaların arkasından namaz kılmaları Beni Esid kabilesinin mevlası Ebu Said şöyle anlatıyor. Bir yemek hazırlayarak Ebu Zerri, Huzeyfe ve İbni Mesud'u yemeğe davet ettim. Namaz vakti geldi. Ebu Zer imam olmak üzere öne geçti. Huzeyfe ona senden önce ev sahibi gelir. Onun imam olması daha müstahaktır dedi. Ebu Zer öyle mi ey İbni Mesud diye sordu. İbni Mesud, evet, dedi. Bunun üzerine Ebu Zer geri çekildi. Ben azatlı bir köle olduğum halde, beni kendilerine imam yaptılar.